Kufe'de bir adam kendisinin Müslüman olduğunu söylemekle beraber Hazreti Osman'ın radiyallahu anh Yahudi olduğunu iddia eder dururmuş. Etrafındaki ilim adamları her ne kadar adamı iknaya çalışmışlarsa da bir türlü ikna edememişler. Bu meseleyi İmam-ı Azam hazretlerine arz edip adamı susturmasını rica etmişler. İmam-ı Azam Hazretleri bir akşam adamın evine misafir olmuş. Hoş beşten sonra ev sahibi zamanın en büyük aliminin evine gelmesinde bir sebep olduğunu tahmin ederek isteğinin ne olduğunu sormuş. İmam-ı Azam Hazretleri senin güzel ve dindar bir kızın varmış. Ona düğüncü geldim deyince adam hayret etmiş. Ve ya İmam sizi buraya kadar gönderen o adam Nasıl bir kimsedir diye sormuş. Hazreti İmam başlamış damat adayının meziyetlerini saymaya. Dindar, Allah'tan son derece korkar. Hayadan melekler bile ona yetişemez. Alim, hafız diye saymaya devam edince adam yeter demiş. Senin bu anlattıklarının yarısı bile benim kızımı vermeme yeter de artar bile. Merhamına erişen İmam yalnız demiş bir kusurunu söylemeyi unuttum. Kızınızı istediğim zat Yahudidir demiş. Adam bunun üzerine hiddetlenmiş tabii. Nasıl olur yahimam? benim kızım bir Yahudi'ye mi layıktır demiş. Adamdan bu cevabı alan İmam-ı Azam Hazretleri niye layık olmasın? Sen bir kızını Yahudi'ye vermek istemiyorsun da Yüce Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam iki kızını da ''Yahudi'ye nasıl verdi?'' demiş. Adam anlamış tabii İmam Hazretlerinin eve niçin geldiğini. Eline ayağına sarılarak af dilemiş Ve bir daha da Hazreti Osman hakkında söylediği sözleri ağzına almamış.